Kırk sayfa okuyun, zaten bir saatte insan normal otuzdaki kırk sayfa, bazı daha az okunur mesela romanlar daha çabak okunur. Kırk, ehk, ahk, bir saatte okumuyor. Bunlar daha ağır okunur ama daha iyi okumayın, yarım saat, bir saat okunur, tekniği bırakın o o o çok dikkatli okuyacağız. Öyle O nasıl sözcükler var. Çok çok var. Şey. Onlar çok da emin okumayın. Onun sırrı, manasını. Yarım saat bir saat okuyarakmışsınız. İşte manaya. O şekilde seçimi yapmam lazım. O da gelir. Onun bu şekilde okunaklı yapması. Nasılsınız? İyisiniz? İyi görünüyor musunuz? iyi görüyorsan beni iyi görüyor Sen beni iyi görüyorsan beni bu görüntüleri iyi görüyor nasıl? Vallahi hiç gimnazlık yapmadım ama iyi. İşimizi yaptığın zaman ağrımız çıkıyor. Hiç iyi iyi. az ah, um, hmm, İnsan Halkaya, kendini şey iyi, <gülüyor> iyi iyi görmek, iyi, iyi hissetmelidir. <Gülüyor> Hasta göre ben hasta değilim. Haklı kendini mi? terken herkese. <gülüyor> Kendi doktorun kendini o. <gülüyor> de başka doktorlardan medet ummak. Kendi doktorun kendini İşte İstediğimde doktor yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kendi doktorun kendini o. Halk, halk ilaçları iyi bilir. Büyük annenlerinizin, büyük babalarınız ilaçları var. <gülüyor> Onları iyi bilir. İki içinde hemşirem de var ama efendim o e <gülüyor> onlar da bilirlerdi ne, ne oldu? olduğunu. Bak, onlar da bilir bunu değil mi? Fakir yap onlardan yaparlar. Belki pek doktor gelirse pek doktora gitmeyi isterdim. Böyle büyük önlemde annemden kalma neler var? onlar yaparım. Gerde rahat ediyorum. Çünkü onlar görmüş geçirmişlerdi. Bunu mutlaka bunun iyi geleceğini bilirler. Söylerler. Ne yaparsa olur bitersin. Bek doktora gitmediler. İstemem böyle. Bir de çok üstünde durmamak ama. güzel. Tabii tabii. Ne durdun mu daha çok ağırdı yapıyor. Zaten bazı insanlar var diye bir evet. evet. Hastalık hastası. Hem yani muakkep bir hastalıktarlar. Bu da kahşuya evet. mı evet. dinlele kellerne e, nabzı mesela. Kaçtı normal. Recep abi birisi kaç Temmuz? 60 mu? 60 80 arası. arası? 60 80 arası. 60 Yapma ya. Daha aşağı olsa. Daha <gülüyor> <gülüyor> <Belki gülüyor> aşağıda. Ya sararmış görünüyor siz. Böyle başlıyor. 60 65 <gülüyor> 65 arası ok ondan yani benim. <gülüyor> bir de bağlı. Dedem, hani kalp büyükse toplanma açısından vücutta yetiyordur. O yüzden nadir küçük. kocaman ya büyük. geçiyor demek ki <gülüyor> bir şey de atıyor. İşte, şimdi seyredeyince <gülüyor> maşallah hadi sen de nasılsın? Sisi hani hasta hasta derler ya hep. Ayçiçeği ve yedi. Ben hiç bilmiyorum daha ben hayırdır. Tamam çıkalım. Yani sırf bir şey oldu. Evet alabiliriz. Hadi. Evet, şimdi evet, evet. tamam. evet, evet, evet, şey şey. şey şimdi evet, kadar. kadar evet, geldi böyle çok seçerek içinderek dostum. Yani sen bildiğin de. Ama şeyleri de söylemiyorum. Tabii de bir sen gel. Gel beraber bakalım. Galiba birlikte görsem şey der küçük şeyin tadına olur eee sonuçta ben bir şey yani bu da motoru iki çeşit şekerli sos. Şey sos. Her gün bir şey yapıyoruz. Her gün bir bir şey yaparsanız de bir şey gösterebiliriz. Zaten bütün patatesler çıkıyor. Hiç kalkmıyor. Videoda da yazan metin işte kırılır. Kadar başlama. Masaların. Hiç Dedim gelen gelecekmiş. Şöyle ama 3 tane daha düşer. Yani şey açılıyor. Şöyle gelecek yani. Geliyorum. Şey iç katı. Bu da. Bu da. 5 kişi var. 3'üse tabii kendileri. Ben de onunla konuşmuştum. İstersen gelip tadıp indireceksin. Yani şey yapmış şey. En kötü. Bu da tabii böyle söylemiyorum biliyorum inşallah. Şöyle bir tez. İnşallah gençler. Hı? Benim de yokmuş. Bunu siz de mi söylemişsiniz? Bir yayın çıkart denperse. Yerinmiyor diyorum burada. Ona katılmaz mı? Biliyor. Yani şey şey. Ne var? Bir şey söylemek kötü. Fakat şimdi yeni eski var. Anladım.